968, numaralı konu, müminlerin emiri Hazreti Ali'nin tevazuundan örnekler, evet, Hazreti Ali'yi gördüm, bir dirheme hurma almıştı ve onu abamsı bir elbisenin eteğinde taşıyordu, ben veyahut da bir başkası, ey müminlerin emiri, müsaade etle ben taşıyayım, dedik, Hazreti Ali, hayır, çocukların babası onların yemeğini taşımaya herkesten daha müstahaktır, dedi.